ce que j'aimais j'ai perdu ce qui m'aimait ce soir je n'ai que toi sans toi le jour ressemble à la nuit la vie ressemble à la mort ce soir écoute de moi Je peux venir vers toi, que la vie sera pour nous. venir vers toi que 95.0 Açık Radyo'da Frans Öpücü'nde yeniden birlikteyiz. Eğlence sektörünün duayan ismi Sayın Erkan Özelman'ı konuk ediyoruz bu hafta. Bir yandan onun bu yaz çıkan İzmirli Dario adlı kitabıyla ilgili sohbet ediyoruz. Bir yandan da Erkan Bey'in bizler için seçtiği Dario Moreno şarkılarını dinliyoruz. Programın ikinci yarısını da ile açtık. Kitapta da anlatıldığı gibi zamanında bir intihar davasına konu olmuştu parça. Ve gerçek sahibi Lulugaste parçanın Dario Moreno yorumunun da katkısıyla bu davayı kazanmıştı. Sırada özel bir şarkı var yine. Programın ilk yarısında da bahsetmiştik. Dario Moreno yöresel Türk. Türk melodilerini Fransızca sözlerle seslendirip Batı'ya tanıtma görevini de üstlenmişti. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bunlara güzel bir örnek sanıyorum Erkan Bey. Şimdi dinleteceğimiz şarkı benim için çok önemli. Niçin? Çünkü Türkiye'de türkülerin yabancı dilde okunması Batı müziğine kazandırıldığı bir olayı herkes kendi bildiği gibi anlatıyor. Tabii bunlar doğru değil. Esasında Montreux Festivalinde, Jazz Festivalinde okudu. Claude Bowling'in aranjmanıyla "Sessa Köjem" bu şarkıyla başlamıştır. Ondan sonra bizim Türkülerimiz yine Dario tarafından. Lans edilmiş ama ondan sonra devam etmiştir. Yabancılar da bizim türkülerimizi okumuşlar. Çünkü bu ses sağ köşem esasında sıra sıra tepsiler, hasta olan iller, aldı gitti yarimi, denizdeki gemiler. Hmm. Bu ses köşem oldu <gülüyor> çok önemlidir. Hmm. Güzel bir caz parçası olarak sunulan Anadolu'nun güzel türküsünü dinleyelim.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 Seviyorum seni camdan bakışların pek yaman benim sarı kanaryam Je ne sais pas si je mangerai des ou, du poulet, ou deux à la fois avec un peu de gras. je ne sais pas si mon auto sa bien bordeaux si je chanterais la traviata Elle a bien rose Mustafa c'est Hakikatlı yari sen, görücü gönder babama Karanfilim budama safa geldiğin odama Hakikatlı yari sen, görücü gönder babama Sana kızamam, ah seviyorum seni candan bakışların pek yaman benim sarı kanaryam ah bakışların pek yaman benim sarı kanaryam bakışların pek yaman benim sarı Dario Moreno geldi açık radyo mikrofonlarına Sarı Kanaryam ya da Fransızca adıyla Sesak Öcem adlı parçasıyla. Sıra sıra tepsiler, hasta olan iller, aldı gitti yarimi denizdeki gemiler. Ah Dario ah bununla yol, ne kadar yolu açmış, bununla başlatmış. Çünkü onun bir misyonu şuydu. Yabancı şarkıları Türkçe okuyacağım ülkemde. Türkçe Folklorunu, bestelerini, güzel melodilerini de Fransızca olarak dünyaya tanıtacağım. Onun misyonuydı. Hmm. Ve misyonu başarı kazandı. Çünkü o öldü ama hmm. 50 senedir o, onun açtığı yoldan herkes gidiyor. Hmm. Ruhu şad olsun. Hmm. Şimdi e, bence biraz en son iki şarkıya doğru gelelim istiyorum. O da şu... L'homme de la mancha, Don Quixote'i oynadı. Hı hı. Reve en rev la quête. Bir hı hı. de bir şarkı daha vardı. Sanzamur, San Sanzamur. Bu iki şarkıyı dinleyerek onun hayata veda ederken yaptığı plak bu iki şarkı. Esasında o plakta Jacques Brel'le beraber yapacaklardı. O kontrat, kontrat meselesinden hı hı. Eddie Barclay'in lüzumsuz Kapresi. O beni terk etti. ...gitti şirketimden. Ben onun için para ödeyip tekrar aynı şirketi almam dedi. Günlerce avukatlarla Belçika'da toplantılar, yemekler yapıldı. Ve böylece Jacques Prel ile Dario... ...en sonunda hayat boyunca hiç ayrılmayan iki arkadaş... ...plakta ayrılmak zorunda kaldılar. Bu iki taraf da üzücüydü. Biz Dario ile o şarkıyı, plakayı yaptık. O da arada zaman kazandı. Memlekete gideyim, annemi de göreyim ve hasret gidereyim, hiç olmazsa iki günde geldi. Doğduğu topraklarda öldü. Biz şimdi bu iki güzel eseri arka arkaya dinleyelim. Böylece Mancho, Don Quixote müzikaline sizleri davet ediyorum. Evet Erkan Bey'in az önce bahsettiklerini daha da ayrıntılı olarak İzmir'le Dario kitabında okumak mümkün. Kitap sayesinde ayrıca Dario Moreno'nun İstanbul'da o zamanki adıyla Yeşilköy Havalimanı'nda hayatını kaybetmesiyle ilgili en doğru bilgilere de ilk ağızdan ulaşabiliyoruz. Şimdi dinleyelim biz de dilerseniz ondan önce Laket daha sonra da Sanzamur adlı parçaları. un impossible rêve porte le chagrin des départs bruit le d'un impossible fièvre partir pour personne ne pas aimer Jusqu'à la déchirure Aimer, même trop, même mal Tenter, sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible toi. Chance, ben importe le temps, ou ma désespérance et puis lutter toujours sans question n'y repose cette année pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce le ville c'est que la de bleu par ce malheur loin bien que tout brûlé brûle encore même trop même mal pour atteindre Oh. Sans amour sans amour Seni sans amour sans amour qu'est-ce que vivre veut dire önemli. le vide benim için çok önemli. Seni tanımak benim için çok önemli. Seni Vivre veut dire. je vis sans fleurs, je vis sans fleurs, sans amour, sans amour les hommes pleurent, sans amour, sans amour les femmes pleurent, sans amour, sans amour. Dario Moreno'dan dinledik, Jacques Brel'le birlikte sahne aldığı L'homme de la Mancha müzikalinde yer alan iki parçayı arka arkaya. Önce Laket, daha sonra da Sanzamur. Güzel şarkıları arka arkaya koyuyoruz. En son okuduğu en güzel şarkıyı da niye yayınlamıyorum? Kendime kızmaya başladım. O şarkının sözleri bana ait. Hiç olmasa finale doğru hatıralar hayal oldu değil mi de? Hem kendi hatıralarım hem de Rüye'yi analım. Bu şarkının Türkçe sözleri bana ait. Fransızca olarak yapıldığı zaman da... Gensburg yapmıştı bu şarkının sözlerini. Zaten son Fransa'dan ayrılmadan stüdyoda Londra de romança Don Quixote şarkılarını okumak için girdiğinde Gensburg o zaman en genç sevgilisi. Hem de çok genç bir genç kızla girmiş. O da Jim Baker oldu sonunda zaten. Onları ben kitapta anlattım. Siz daha hala İzmirli Deryo'yu okumadınız mı? Yani, yani olmuyor yani. Ben bu kadar emek verip yazmışım. İlk fırsatta okuyun çünkü beğeneceğinizi biliyorum ve elinizde o kitap yalnızlar yolun hayatı olarak değil bir müzik arşivinin de bir köşesinde e, bibliotekte bir köşede durduğu zaman 60'lı senelerde Türkiye'de ne olmuş onu da bütün açıklığıyla anlattım. Çünkü bizim meslekteki bir takım yanlışlıklar alışılır ve o yanlışlıklar sanki doğruymuş gibi devam eder. Hatta araşman müzik diye ifade edilen o yanlışın nereden doğduğunu da anlattım. Çok şey bulacaksınız ama şimdi önce benim ve Derya'nın hatıralarını yan yana getiren hatıralar hayal oldu. Uzaklarda hasretle illerken ben ümit dolu bir haber beklerken duydum ki artık beni unutmuşsun. Sen her gün bir başka dala konmuşsun Hiç şimdi anladım beni sevmedim Ben uğruna senin neler I'll see you Miss Ardından bitecek hayat elveda, elveda Dario Moreno geldi açık radyo mikrofonlarına sözleri Erkan Özerman imzalı bir parçayla hatıralar hayal oldu. E, oldukça hüzünlü bir şarkıydı bu e, programın kapanışını daha eğlenceli bir şarkıyla yapalım bence. Ne dersiniz Erkan Bey? Dario'nun çok renkli şarkılarından biriyle bitirelim. Çünkü biliyorsunuz Birşik Bardo ile film çevirdi, dostlukları vardı. Öldüğü zaman onun verdiği beyanatlar da vardı. Ve çok e, tatlı bir münasebetleri çok güzel bilmelerini şeyde bastım zaten. Kitapta tamam. bastım. İzmirli deriyodu kitapları da bastım Hı. ve onun üzerine bir şarkı okudu, bir Jet bardo bardo bardo diye ve çok güzel plak çıktı. Hemen arkasından bir hafta içinde durdurma kararı aldındı çünkü plak şirketi sormadan izin almadan bir jeti bardoyla dans ederken ismini koymuşlar kapağa... Sonra tekrar kapak baştan basıldı, yani tek deriyolu ve çok sevilerek dinlendi. Diskoteklerde de çaldı. Ve insanlar Daryo'nun o güzel ritmi o sonsuz ritmi Birşit Bardo'yla tekrar o sene satış rekorları kırmıştı. Şimdi biz hem Bardo'ya buradan selam gönderiyoruz. Daryo 50, ölümünün 50. senesinde bile hala dinlenen sevilen bir şarkıcı olarak yaşıyor. Ve Türkiye dışında Hala tek üne kavuşmuş Türk şarkıcısı ünvanını taşımaktadır. Bardo, haydi Birgit Bardo sizi dansa davet ediyorum. Evet Birgit Bardo ile kapatacağız programı ama öncesinde size çok teşekkür ediyoruz Erkan Bey. Fransız Öpücü'yüne yeniden konuk olup. Dario Moreno'nun bu çok özel eserlerini hikayeleri eşliğinde dinleme imkanı sunduğunuz için bize programın başında da belirttiğim gibi Erkan Özerman'ın kaleme aldığı İzmiri Dario, Remzi Kitabevi etiketiyle yayınlandı. Ben de çok kısa sürede okuyup bitirdim kitabı çünkü gerçekten son derece sürükleyici bir anlatıma sahip. Bunun yanında Erkan Bey kendisini de az önce belirttiği gibi sadece Dario Moreno'nun hayat hikayesini anlatmakla kalmamış ayrıca. 60'lı yıllar Türkiye ve Fransız müzik piyasasına da ışık tutmuş. E, Kitapta o döneme ait daha önce yayınlanmamış birçok belge ve fotoğraf da bulunuyor. E, ve arşiv merakları için bu anlamda da e, hazine değerinde bir eser çıkmış ortaya. E, Biz lafı daha fazla uzatmadan Dario Moreno'ya bırakalım mikrofon dilerseniz. Bu haftanın son şarkısı olan Bridget Bardo'yu seslendirmek üzere. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Je parle Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. OK, ne au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Pour toutes les secondes de le coeur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes Qui voudraient bien te ressembler Mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi Qui fait que c'est toi bébé qui sera toujours aimé Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé Président, pardon, pardon Président, pardon, Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi Bardı, Bardı, Brigitte, Bejo, La dentro do cinema, todo mundo se apovou. Brigitte, bardo, bardo. Brigitte show, dentro do cinema, todo mundo se apovou. bebe, bebe, bebe, é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo, pelo. Yeah, Será Será torno no no Você que boa que mulher digam que toi. Brigitte Bardot Bardot Brigitte Bardot Bravo Brigitte Bardot Bardot Brigitte Bardot